Merhaba ben buğdayla tohumdan hasada ekolojik yaşam programından Oya Ayman. Bugün geçtiğimiz Nisan ayında e, Meksika körfezinde meydana gelen petrol faciasından ve e, petrolün yarattığı ve bu to sondaj kuyularının yarattığı facialardan ve e, olası tehlikelerden bahsedeceğiz. E, bildiğiniz gibi... Deepwater Horizon adlı sondaj platformu ki Meksika körfezinde yer alıyordu. 20 Nisan'da kuyudan fışkıran petrol ve gazın alev almasıyla yanarak battı. Fakat olay bu kadarla bitmedi. Kuleyi saran alevlerle 11 işçi feci şekilde can verdi. Platform 22 Nisan'da battı ve ardında ne yazık ki çok büyük bir bölümü temizlenemeyen binlerce varil, milyonlarca varil petrolü geride bıraktı ve Deepwater Horizon platformundaki kuyudan neredeyse 5 milyon varil petrol denize bulaştı, boşaldı ve bu miktar e, faciayı dünya denizlerinde oluşmuş en büyük petrol sızıntısına e, petrol faciasına e, dönüştürdü. E, petrol sazıntısının e, bölgedeki yaban hayatı açısından yarattığı yıkımın e, bedeli e, şu anda aslında e, aşikar. E, pek çok balık kıyıya vurmuş durumda, denizler denizde yaşam e, bitmiş durumda, pek çok alan bekçe, pek çok. Bölgede. ...fakat yıkımın bedeli ancak yıllar sonra anlaşılacak. Şu anda tam olarak bedelin ne olduğu belli değil. E, deniz suyundaki plankton oranı %10'a düşmüş durumda. E, petrol gölcükleri Mayıs ortalarında... Louisiana'nın sulak alanlarına ulaştı. Kumlara ya da tortulu gömülü e, tortulara gömülü e, atık petrol... E, ...zaman içinde tekrar yüzeye çıkabilir. Uzmanlar bu konuda uyarıyorlar ama... ...bunun ne zaman ne şekilde olabileceği bilinmiyor... Petrolün ve eritici maddelerin üremeyi nasıl etkileyeceğini ise henüz kimse bilmiyor. E, bütün bu e, rakamlar ve bütün bu e, felaket e, tablosunun ardından dünyada hala pek çok bölgede petrol sondajı devam ediyor. Ve 1994 yılında e, bir kilometre veya daha derin sularda kiralanan sahalar 50 iken, 3 ee, yıl sonra 1997 yılında bu rakam 1100'e çıkmış durumda ve buralarda alınan önlemler güvenlik önlemleri ne kadar sıkı önlemler alınsa da ne kadar bu konuda raporlar yayınlansa da aslında e, yapılan çalışmalar petrol aramak için yapılan çalışmalar güvenlik önlemlerinden çok çok daha e, önde gidiyor ve e, bu anlamda felaketlerinde de ardı arkası gelmiyor. Aslında Meksika körfezinde ilk kaza değil bu. Bundan önce de 1979 e, yılında Meksika'ya ait x 1 adlı kuyu e, yine Campeche köfezinin sığ sularında e, patlamış ve e, petrol büyük bir petrol faciasına yol açmıştı. E, o zamandan bu yana teknolojinin bir şekilde geliştiği söyleniyor ama e, bir şekilde e, faciaların da ardı arkası kesilmiyor. Evet hem bu e, petroldeki tehlikeyi ve tehlikeli petrol arama çalışmalarına dikkat çekmek hem de e, artık petrolden vazgeçmenin zamanının çoktan geldiğini belirtmek için 28 Eylül'de Greenpeace e, gönüllüleri bir eylem e, e, gerçekleştirdiler ve iklim e, değişikliğine karşı küresel eleme çağrı yapmak için Karadeniz sahilindeydiler. E, hem bu e, eylemi hem de petrolün yarattığı e, olumsuzlukları e, konuşmak için e, Greenpeace e, kampanyalar yöneticisi Hilal Atıcı. E, bugün konuğum merhaba. Merhabalar. <gülüyor> Hoş geldin. Yine beraber. Biraz uzun mi? bir giriş yaptım ama galiba bir ön e, giriş gerekir. Giriş mutlaka <gülüyor> gerekiyor evet. <gülüyor> Bu eylemden biraz bahseder misin? Şimdi eylemin öncesinde aynı sorunun veya aynı tehdidin Karadeniz'de olduğunu da söylemek gerekiyor. Petrol arama çalışmalarından dolayı. Ondan dolayı buna dikkat çekmek ve artık petrolün ötesine geçmek için bir, bir aktivite yapıldı. Özellikle Greenpeace gençlik grubunun üstlenicisi olduğu bir aktiviteydi. Gençlerimiz bir araya geldiler, e, soyundular ve e, üstlerine e, petrol benzeri organik bir sıvı sürerekten bu, buna dikkat çekmek istediler. Çünkü özellikle bizim e, Greenpeace'in genç kuşağı aslında Greenpeace zaten genç bir organizasyon ama evet. e, genç kuşağımız 16-17 yaşlarındaki e, çocuklar, lise öğrencileri. Onlar artık bu petrolle bulaşmış petrolün içerisinde artık boğulduğumuz bir medeniyet istemiyorlar daha bunun ötesine geçmek istiyorlar. O yüzden onların inisiyatifiyle Karadeniz'e tekrar dikkat çekmek için böyle bir çalışma yapıldı. Evet, Karadeniz'de de pek çok petrol e, platformu var. Ben pek çok diyorum ama sayısını tam olarak Hı -hı. bilmiyorum açıkçası. Hala petrol aramasını sürdürüyorlar. Aslında dünyanın pek çok yerinde var. Sadece Karadeniz'de yok ama evet, bizim en yakınımızdaki bölge o. Hı -hı. Deniz'de petrol evet. aramalarıyla ilgili. Ne tür bir tehlike var İler? Ee, şimdi şu anda Karadeniz'de aslında petrol araması yapan bir tane bölge platform var. Onun dışında doğalgazla ilgili platformlar hı hı. var. Ama asıl büyük tehlike tabii e, Meksika körfezinde de gördüğümüz gibi e, petrolün e, denize bulaşması, denize karışması, temizlenmesi hiçbir şekilde mümkün değil. E, doğalgazın e, şöyle bir tehlikesi olabiliyor. Zaten çok güçlü bir sera gazı, kendi başına sera gazı olduğu için doğalgazın hiçbir şekilde atmosfere bırakılmaması gerekiyor. E, ama petrolde yani tehlikeli Doğru, en direk değil doğrudan bir etkiyi görüyoruz. Ve hı hı. bunu aslında aylardır Meksika körfezinden aldığımız fotoğraflarla çok net olarak görebiliyoruz. Şimdi Karadeniz'de böyle bir platform şu anda çalışma göstermekte. Ve bu platformun üstlenicileri, ortakları Exxon Mobil, Brezilyalı petrol şirketi Petrobras. Ve e, tepeye al. E, ve e, daha yani Karadeniz'de başka e, lisans sağları da açılmış durumda. Başka anlaşmalar da yapılmış durumda. Yine egzomobil ile e, başka bir alanı, başka bir lisans alanını e, alında Arama yapmak için e, bir anlaşma yapıldı. Ve egzomobil 5 yıllığına e, aslında... Deepwater Horizon'ın e, şirketi olan hı hı. aynı şirketten yani bir petrol sondajı Mexika'daki istedi. Meksika'daki felakette neden olan platform. Platform, hı hı. Evet hı hı. bu platformun e, bir müteahhiti var diyelim. Evet. Bir, bir, bu, bu platformu inşa eden bir firma var. Aynı firma e, şu anda önümüzdeki dönemde e, gelecek olan Platformun da yapıcısı aslında. Evet, evet. Ondan dolayı yani hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Hı hı. Yani böyle büyük güvenlik açıklarını yani Meksika körfezinde gördüysek aynı şeyi Karadeniz'de de görebiliriz. Üstüne üstlük de yine belli bir miktarda Amerika'da şey vardı. Belli güvenlik önlemleri, kriterleri, işte şey imzalanmış hı hı. ve şirketin üstlenicisi olduğu bir takım güvenlik önlemleri vardı. Türkiye'de o da yok. Öyle mi? Evet. Türkiye'de bu tip kriterleri biz aradık, taradık ve rastlayamadık. Göremedik. Hı hı. Bunlar ee, uluslararası kriterler değil mi? Her ulus kendine göre belirli kriterler mi belirliyor? E, tabii. tabii. Me mesela aslında hani Meksika Körfezi'ndeki e, platformda bir işte eğer e, uzaktan kumandayla kapama yön e, teknolojisi hı. olsaydı ki mesela şimdi işte e, Norveç'te yapılan e, şeylerde e, aramalarda böyle bir şey var. Belki felaket biraz daha önce engellenecekti. Hı hı, hı. E, yani ya da e, hani belli bir duruma gelecekti. Yine tam kesin bir şey söyleyemeyiz. Çünkü teknolojiye pek güvenilmiyor hı hı. E, bu evet. anlamda. Evet. E, ama e, yani bir takım güvenlik önlemleri de zaten orada da yeteri kadar alınmadığı için e, bu felaketin olduğunu düşünürsek şeyde e, Türkiye'de hiç bu konuda hiçbir e, kriterin olmadığını söyleyebiliriz. Bunun dışında Chevron'la anlaşma yapıldı yine Hı -hı. ve e, bir şey yapmak gerekiyor. Bütün bu petrol şirketlerinin hepsinin sicili bozuk. <gülüyor> Güvenlik ve kazalar konusunda. Amerika Birleşik Devletleri'nde evet şu anda şu ana kadar olmuş olan en büyük kaza e, Meksika Körfezi'nde yaşanan kaza. Ama bundan önceki en büyük kaza ExxonMobil'in yine. Alaskada e, ki bir pe petrol platformunun e, yaptığı kazaydı ve 20 yıl geçmesine rağmen üzerinden hala e, oradaki deniz canlılarında petrol tortuları buluyorlar içlerinde yani e, bu tip araştırmalar oluyor dolayısıyla işte biz hemen alıp e, birkaç e, gün içerisinde işte e, şeylerimizde otomobillerimizde falan kullanacağımız bir petrol için. Çok uzun yıllar boyunca oluyor. etkisini evet. kaybetmeyecek bir hı hı. risk alıyoruz. Aslında biraz önce güvenlikten bahsettin. Hı hı. E, ben e, bir araştırmadan söz ediyorum, söz etmek istiyorum. E, National Geographic'in e, Türkiye'de de yayınlanan Ekim sayısında. Ee, bu kazaya yer verilmiş ve e, çok da güzel bir, e, güzel yapılmış bir araştırma var. E, çok en, e, gerçekten çarpıcı bir takım e, rakamlar ve bilgiler var e, bu araştırmada. Hı hı. E, biraz önce zaten verdiğim rakamlar e, ve bilgiler de e, National Geographic Türkiye'den e, alınmıştı. E, bu riske değer mi diye soruyor. Öneşim Geografik'te yayınlanan yazı petrol körfezi adı verilen yazı ve yazıyı Joel Sartor yazmış. Bitmek bilmeyen talep petrolcüleri derin sorulara itti ancak Meksika körfezindeki son patlama bu soruyu gündeme getirdi diyor. Ve e, güvenlikle ilgili çok çarpıcı bir bilgiye yer Hı -hı. veriyor. Şöyle ki e, aynen okuyorum makaleden Meksika körfezinin tamamına yönelik ayrı bir sızıntı müdahale planında BP standart teknolojilerle günde yaklaşık 500 bin baliteli temizleyebileceğini, bu yüzden olabilecek en kötü sızıntının bile körfezdeki dalyanlara ve yaban hayatına ki mors, susamuru ve ayı balıklarına diyor. En düşük düzeyde zarar vereceğini iddia etmişti. Raporda böyle yazılmış. Fakat diyor ki yazar Meksika körfezinde ne mors, ne susamuru, ne de ayı balığı var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Orkinos var, balina Orkinos türleri var, var. <gülüyor> yunuslar var evet. çok ciddi olarak. Evet. Ve e, bu planda adı geçen acil durumda ilişkiye geçilecek deniz biyoloğunun yıllar önce ölmüş olduğu hı hı. ortaya çıkıyor. Ölmüş olmasının yanı sıra sızıntı müdahalesi ekipmanı için Japonya'da acil temas kurulacak kurumun internet sitesi bir eğlence sitesinin adresiydi. Hı hı. Geniş yankı bulan bu gaflar diğer petrol şirketlerinin sızıntı müdahalesi planlarında da yer almıştı. Kuzey Kutup bölgesi için hazırlanan daha eski planlardan kopyalanıp yapıştırılmışlardı diyor. Yani hı hı. biraz kopya yapıştır e, yapmışlar. Bu kopya yapıştırın işte yol açtığı hı hı. E, felakette ortada. E, şimdi. Ee, makale aslında Ekim sayısında çok daha geniş okulabilir. Ee, bütün kazanın iç yüzünü çok güzel bir şekilde e, ortaya koyan Hı -hı. bir makale. Ee, aslında... Güvenlik sorunlarına geleceğiz ama petrole gerçekten ihtiyacımız var mı? İstersen bir müzik arası hı hı. verdikten sonra görüşelim. Biraz da sızıntının yol açtığı felaket aslında ne tür felaketlere ulaştığı ne bekliyor Meksika Körfezi'nin gelecekte ondan da biraz bahsedebiliriz. Konumuzla ilgili Ajda Pekka'nın Aman Petrol şarkısını dinleyeceğiz ondan sonra devam edeceğiz. Meden önce her yer karanlık, dünyasız dünya durgundu bilmem için her yerde aradım. Başka laf çıkmaz dilinden, neler neler çekiyorum senin elinden. Niçe zengin bir ber düşmüş ardına, düş başka gerçek başka, yar olmazsın sen bana. Belki gideceğim. Evet 70'li yıllarda petrol krizinden sonra Ajda Pekkan'ın da revizyonda Türkiye'yi temsil ettiği şarkıydı. Aman petrol ee, sana muhtacım diyor Ajda Pekkan ama hı hı. artık petrole muhtaç olmadığımızı biliyoruz. E, zaten hani petrolün de biteceğini de biliyoruz yani <gülüyor> tükenen bir kaynak olduğunu da biliyoruz. E, ve aslında petrolün e, tamamıyla devreden çıkarılması için e, gerekli olan teknolojilerin de e, olduğunu biliyoruz. Yani belki yüzde birlik şu anda kullanılanın yüzde biri kadar belki kullanma zorunlu olabilir ileride. Hı hı. Ama geri kalan yüzde doksan dokuzunu e, farklı bir şekilde yani karşılayabileceğimizi Yani kesilmesi gerekmiyor belki ama Yo, yavaş değil, yavaş evet. geçebiliriz petrol. Tabii, tabii. Yani. yani şimdi bununla ilgili politikaların geliştirilmesi gerekiyor tabii. Şimdi e, eğer siz e, önünüzdeki vizyonu e, petrol bağımlılığınızı azaltmak üzere kurarsanız... E, o zaman ona göre bir takım politikalarınızda da değişiklik yaparsınız. En güzel örneği İstanbul 3. Köprü evet. örneği. Ve hemen buradan Tabii. 2 Ekim'de herkesi akşam 8'de mumlarını alıp Boğaza çıkmaya davet edelim. Evet. 2 milyon ee, İstanbullu Boğaz'da eylem yapacak 3. Evet, köprüye karşı. Evet. Saat 8'de cumartesidir. Cumartesi günü. Değil Cuma mi? evet cumartesi günü akşam 8'de mumlarla birlikte kendimizi göstereceğiz. Biz de Greenpeace olarak Galata Köprüsünde olacağız o sırada. Şey, şimdi o bağlantıyı görmek gerekiyor. Eğer siz bir köprü daha yaparsanız bu bir başka bir otoyol yapmak demek ve bu otoyolla birlikte siz aslında yine bireysel araç kullanmayı teşvik ediyorsunuz demek. Önümüzdeki 50 yılda bunu kullanacaksınız demek. Eğer onun yerine Hayır ben vizyonumu daha çok toplu taşımaya yönelik yapacağım. ve e, yani ya deniz ulaşımına bir şekilde. Tabii tabii hı hı. yani olabildiğince çok insanları bireysel e, otomobil kullanmaktansa e, onlara çok daha rahat hareket edebilecekleri e, bir takım olanaklar yaratmakla ilgili bir belediye kararı sadece bu. Evet. Ve bunu olabildiğince ne kadar iyi yaparsanız o kadar az değiştirebilirsiniz. İnsan e, otomobiliyle çıkar. Niye çıksın ki zaten? Yani bu kadar yakıt harcamak. Yani çok daha kısa zamanda siz eğer bir yerden başka bir yere gidebilecekseniz. Size bu olanaklar sunuyor, sunuluyorsa. Neden daha çok para ödeyip otomobilinize binip gidesiniz. Elbette. Yani aynen e, her elektriği yakışımızda ya da elektrikli alet kullanışımızda kömürlü termik santrallerin yaydığı tehlikeyi bir şekilde e, düşündüğümüz gibi aslında hı hı. her otomobile bindiğimizde ya da her bir şekilde benzin Kullandığımızda, <gülüyor> evet. e, arabayı çalıştırdığımızda e, bunu da düşünmüyor olmamız gerekiyor değil Tabii mi? Tabii yani bizim düşünmemizin dışında bir de işte bize rahat olarak ulaşımımızı e, sağlayacak o araçların da verilmesini talep etmemiz, talep etmemiz gerekiyor. gerekiyor. Yani şöyle düşünelim İstanbul Belediyesi inanılmaz ciddi kaynakları olan bir belediye. Yani 17 bin insanın bir şekilde 17 milyon insanın e, insandan bir şekilde giden vergilerden bir kısmı da aslında belediyeye gidiyor ya yani pek çok e, kaynağı var bu kaynaklardan e, bir kısmını e, toplu taşımaya kullansa ve bir vizyon gelişti Ben gazı salımlarımı bu kadar düşüreceğim ve e, yani bu şehirde e, bir çile, çile olan artık trafiğin e, azalması için, Bunları bunları bunları yapacağım diye. Ama şu anda yapılan tamam hiçbir şey yapılmıyor demeyelim. Hı hı. Yapılıyor yani bir şekilde metro inşaatı var ne bileyim. E Marmara inşaatı var. Evet Marmara hı hı. inşaatı var. İşte e hani metrobüsler hı hı. bir anlamda daha çok toplu taşımayı e teşvik ediyor. Ama... Her zaman biliyoruz ki bunlar yeterli değil. Balık istifi gibi mesela metrobüslerde insanlar bir get, de yerleşik politikalarından da kaynaklanıyor. Şimdi her gün binlerce insan Asya'dan Avrupa'ya Avrupa'dan da akşam Asya'ya dönüyor. Yani bu yerleşim evet. ve şey, iş yeri, doğru, doğru, ulaşım, doğru. E, konaklama, Hı -hı. Işte oturma bütün alanların aslında yanlış planlanmasında. Evet var. tabii yani her şeyin Hı -hı. E, temelinde şehir planlamacılığı evet. olduğu gibi evet. bu sorunlar. Konunun temelinde de şehir planlama var <gülüyor> diyebiliriz yani. Evet. Ee, şimdi ee, tabi ee, petrol ee, hem Sondajda felaket hem yakıldığında iklim değişikliğine neden olduğu için felaket aslında e, pek çok açıdan hayatımızı olumsuz yönde etkiliyor. Bu anlamda aslında e, bir eylem daha yapılacak iklim değişikliğine dikkat evet. çekmek için istersen ondan da bahsedelim. Evet, asıl çağrımızı zaten e, bu geçtiğimiz günlerde yaptığımız işte bu petrole bulanmış insanlar e, aktivitesinin çağrısı 10-10-10 tarihinde yani 10 Ekim 2010 tarihinde Galatasaray'da toplanmak ve iklim değişikliğine dikkat çekmek. Sadece dikkat çekmek değil şu aslında özündeki. Şimdiye kadar pek çok şey yaptık, pek çok eylem yaptık, çalışma yaptık. Ve politikacıları defalarca kez hareket etmeye çağırdık ama... Çok yavaşlar, evet. çok ıı, ayak ayaklarıyorlar. Çünkü çok daha fazla ilerliyor. işte petrol endüstrisini dinliyorlar bizden ya da kömür endüstrisini dinliyorlar. Onları dinlemek yerine bizi dinlesinler ve e, onlar harekete geçmiyorsa biz harekete geçiyoruz demek için aslında 10-10-10 e, tarihinde ee, Galatasaray'da saat Galatasaray Lisesi'nin önünde saat 3'te. E, bu bütün dünyada sanıyorum 147 ülkede aynı evet. anda yapılacak değil evet. bütün mi bütün dünyada evet, evet bütün Hı -hı. dünyada şimdiye kadar yapılmış en büyük iklim e, hareketlerinden birisi olması bekleniyor. Evet e, 10 10 10 yani e, 10 Ekim 2010 tarihinde e, Galatasaray iklim değişikliği ile ilgili e, bir şekilde e, endişe duyanları herkesi Galastrey lisesi önüne davet ediyoruz o zaman e, buradan. Çok teşekkürler ee, Hilal. Aslında çok konuşacak şey var Hı -hı, tabii bu evet. konuda ama e, program süremiz bu kadar. E, gelecek haftalarda yine bu konuda e, görüşeceğiz, konuşacağız. Daha konuşacak çok şeyimiz var dediğim gibi. Teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür Nintin. ederim. E, her zaman olduğu gibi... E, sizi e, bugün e, Bakırköy'de, yani cuma günleri Bakırköy'de, e, cumartesi günleri Şişli ve Beylikdüzü'nde pazar günleri de e, Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazara e, davet etmek istiyoruz. E, Kartal'da e, bu hafta e, yani 3 Ekim pazar günü e, bir söyleşi gerçekleştirilecek. E, saat 11'de Ziraat Mühendisi Deniz Selçuk Organik Tarım İlke ve Kuralları hakkında bir söyleşi yapacak. Yine saat Saat 11'den 17'ye kadar Tahta Kaşık'tan Kukla Yapım Atölyesi yapılacak. Ve saat 12.30'da da e, Vatandaş Mustafa adlı belgesel film gösterimi var. E, Kartal %100 ekolojik pazarında. Evet e, bu haftalıkta süremiz doldu. Hepiniz sağlıcakla kalın. İyi haftalar diliyorum.